Yağmız ile 79. sayfasına gelmişiz. İlk hadisi şöyle: metnini Mukaddime'de de okumuş bizim. Peygamber Efendimiz kuran okumakla ilgili tavsiyeler buyurmuş bize. Buyuruyor ki, İkra'ül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. bize hayatta rehberdir. Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile ahlaklanacağız. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre hareket edeceğiz. İçki içmeyin demiş, tamam bitti. Faiz yemeyin demiş, tamam bitti. Zina etmeyin demiş, tamam bitti. Yani ne emir buyurmuşsa baş üstüne, ne yasak etmişse uygundur muhakkak. Emirleri de hoş, yasaklarda da Hepsi güzel. Hepsine gönül vermişiz. Hepsini taddik edeceğiz. E hocam o zaman biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama manasını bilmiyoruz. E öğren. Öğrenmek lazım. Amel etmek için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım. Sizin öğrenmeniz lazım. Bizim gibilerin de öğretmesi lazım. Geçen hafta da söyledim. Kur'an-ı Kerim'i bir kimse öğrenmek, okumak ister de merci bulamazsa hepimiz mesul oluruz. İşte mekan, işte hoca, gel bakalım diyebilmeliyiz. Yapılmamış şimdiye kadar. Bizim yapmamız lazım. Yap yapmayanlar, şimdiye kadar yapmayanlar, dereceleri, mesuliyetleri derecesinde sorguya, suale tabi olurlar. Biz de bunu akıl ettikten sonra yapmadığımız için sorguya, suale tabi oluruz. Senin paran var. Çıkart bakalım. Paranı koy ortaya. İki yüz bin lira renkli televizyona verir misin? Koy bakalım. Şuraya Kur'an-ı Kerim öğretecek. Efendim benim de ilmim var. Sen de gel bakalım. Zamanla ayır. Sen de burada Kur'an-ı Kerim öğreteceksin. <gülüyor> Mekan. işte koskocaman Allah'ın emri. Allah'ın evi bak kaloriferli kalorifer yaptırdık ki kışın cemaat üşümesin diye. Bir bölme orada var, bir bölme burada var. Arkasında yapacağız inşallah. Üst tarafı da kalorifer döşer zaman orası bundan daha geniş bir yer olacak. Sabahleyin kadınlar öğrensin. Öğleden sonra çocuklar öğrensin. Geceleyin adamlar öğrensin. Allahü Teala Hazretleri ne buyurmuş baka. Dış Allah-u Teala Hazretleri ne buyurmuşsa öğren, ondan sonra da tatbik edin. وَلَا تَجْفُوا اَنْهُ وَلَا Kur'an-ı Kerim'den yüzünüzü döndürüp başka tarafa etmeyin, ondan uzaklaşmayın. Cefa meyletmek manasına geliyor. وَلَا تَجْفُوا اَنْهُ Yani Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmayın hıraatinden, öğreniminden, taallümünden geri durmayın demek. Gevşemeyin. Başka tarafa bakmayın. Kur'an'ı öğrenmeye yönelim bakalım. Başka tarafa yüzünüzü döndürmeyin. Çok hoşuma gidiyor. Yaşlı bir adamcağız gelmiş. Beli dikkat olmuş. Hoca'ya demiş ki, hocam bana maharicufu, ma rufu talim eyle. Cemaatten bir duymuş. Patılmış. Amca demiş, ya senin bir ayağı çukurda. Sen ne yapacaksın şimdi mahalli coğrufü öğrenip de bırakın. Evladım biliyorum ama demiş. İstiyorum ki Kur'an yolunda, ilim yolundayken Allah canım alsın. Biliyorum, biliyorum yaşlandığıma ama Kur'an yolundayken Allah canım alsın. Onu istiyorum demiş. Yaştası da böyle olacak, genci de böyle olur Önce neyi öğreneceğiz? Her gün sayfalar deviriyoruz. 8 sayfa, 10 sayfa, 12 sayfa gazetenin bir ucundan girip öbür tarafından çıkarız. Ama Kur'an-ı Kerim'den haberimiz yok. Ahkâhından haberimiz yok. Hepimiz mesulüz. Yani bizden söylemesi, söyledikten sonra da titremek bize de mesulüye düşüyor, size de düşüyor. Bundan uzak kalmayacağız. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinden, taahhülümünden, öğrenilmesinden evet. uzak durmayacağız. Öyle evet. kimseler var ki saçı, sakalı, Kur'an okumasını bilmiyor. Dün akşam anlattılar. Mescide gitmiş, bakmış ki ihtiyar, yaşlı birisi kenara çekilmiş. Kur'an'ı eline almış. Eline de bir çubuk almış. Böyle kelime kelime böyle şeyi, gözleri karışmasın diye takip ederek Kur'anı ı Kerim okuyor. Demiş ki Noah amca demiş, yenimin öğreniyorsun Kur'an-ı Kerim'i? Yanına gitmiş. Evladım demiş, evet yeni öğreniyorum. Ya gittim de demiş, şöyle etrafıma baktım demiş, hacılar arasında benden cahilini görmedim demiş. Çok utandım demiş. Gelir gelmez ilk işim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek oldu demiş. Şimdi elhamdülillah okuyorum demiş. Okumak da bir şey değil. Okumak da güzel ama asıl ahkamına uyacağız. Kur'an-ı Kerim'in sevapları çoktur. Hiç insan okuma yazma bilmese Kur'an-ı Kerim'in yüzüne baksa bakışından sevap alır. Neden? Allah'ın kelamı da onun için. Zalet-i bir kelam değil. Peygamber Efendimiz bir hadis-i buyuruyor ki, Ağızlarınızı, dişlerinizi temizleyin, misvatlayınız. Çünkü Kur'an yoludur. Aaa, tabii ya, Allah'ın kelamı. Öyle zalet-i Taib pis ağızda okunur mu? Tertemiz olacak, pırıl pırıl olacak kirli olmayacak, sarı olmayacak, içinde efendim yemek kırıntısı olmayacak, çirkin çirkin kokmayacak. Kur'an yolu, Kur'an'ın telefon şeyi, mahreci. Bak, ağızlarınızı temizleyin çünkü Kur'an'ın yoludur diyor Peygamber Efendimiz. Her şeyi muhterem. Bir küçücük ayeti kerime ayak altında kalma. Öpüp başına koyacaksın. Akdestsiz dokunamazsın. Kur'an'a da dokunamazsın. Kur'an ayetlerinde de tam din kitaplarına da dokunamazsınız. Yemessuhu <gülüyor> ille mutahhirun. Temizken abdestleyken ancak insan o insan. Öyle bir öyle bir kerim kitap. Öyle atarlo <gülüyor> fihi. Kur'an-ı Kerim'de taşkınlık etmeyiniz. Yani hududu tecavüz etmeyiniz, haddinizi aşmayınız. Kur'an-ı Kerim hakkında saygısızlıkta bulunmayınız ve Efendim düzgün edepsizce girişmeyiniz. Kur'an-ı Kerim çok önemli. Onun için e, Kur'an-ı Kerim'in bazı kardeşler şeyine girişmişler. Efendim hemen manalarını, Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'le tefsir edeceğiz falan diyerek Kur'an-ı Kerim'in kendisine girişmişler. İyi kardeşim hata edersen ne olacak? Hata edersen Allah'ın kelamında hata edeceksin mahvudur. Elektriği, elektrik laboratuvarına veyahut efendim böyle bir ciddi makinelerin çalıştığı bir yere bir röntgen laboratuvarına küçük çocuğu salıveriyorlar mı? Salmıyorlar. Neden? Bir yanlış yer şey tutarsa mahrum. Bak bugünkü gazetede vardı, merak küçük çocuğa pahalıya mal oldu diyor. Çır, çır makinesini merak etmiş, nasıl çalışıyor diye yanına yanaşmış, iki kozu iki ayağa gitmiş. Neden? Çocuk koruyamadı kendisini, bilemedi makinenin tehlikesini. E Kur'an-ı Kerim'e de insan girerse, Kur'an-ı Kerim'de kendi bilgine göre, kendi ile onu açıklamaya kalkışırsa, çok büyük tehlikelere düşer. Din gider evden, dünya gider, ahiret gider. Onun için, müptezilere layık olan Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamış alimlerin kitaplarından işe başlamaktır. Doğrudan doğruya ona girerse anlayamazsa da yalan yanlış işlere girişir de başına büyük dertler olur. Kur'an-ı Kerim'de haddi tecavüz etmeyiniz. Ve la tablu bihi Kur'an-ı Kerim'i geçim vasıtası yapmayınız. Onunla yeme Karnınızı doyurmayınız. Onunla yemeğini. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Öğrenmek, öğretmek, okumak öyle parayla geçim vartısı olmaz. وَلَا تَسْتَكْسِرُوا bihi, Onunla mal biriktirmeye, yığmağa kalkışmayınız. Kur'an-ı Kerim hakkındaki tavsiyeleri bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz'in bunlar. Anladığımıza göre bütün saygımızı takınacağız el pençe divan duracağız Kur'an-ı Kerim'in karşısında okuyacağız ahkamını anlayacağız anladığımızı tak, e, tatbik edeceğiz Kur'an-ı Kerim'in okunmasından öğrenmesinden başka tarafa meyletmeyeceğiz Kur'an-ı Kerim hakkında ileri geri aşırı konuşmalar yapmayacağız aklımızın ermediği şeylere karışmayacağız saygımızı takınacağız onu, onu geçim vasıtası yapmayacağız malı biriktirme vasıtası yapmayacağız diğer hadis-i şerife geldik. اِقْرَعُ الْقُرْآنَ عَلَى تَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيَّمَا İkinci hadis-i şerifte yine Kur'an-ı Kerim'le ilgili ve birinci hadis-i şerifte anlatılan bazı hususları teyit ediyor bu hadis-i şerifte. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Kur'an'a yedi harf üzere okuyunuz. Yedi harf nedir? Yedi lehçe, yedi veciz, yedi tür, yedi cins, i era. üzere okuyabilirsiniz. Çünkü Arapların meşhur yedi kabilesi vardı. Her birinin telaffuzu birbirinden biraz değişikçe idi, farklıca idi. Her kabileye kolaylık olsun diye ister o kabilenin insan telaffuzu usulüne göre ister bu kabile'ninkine ister bu kabile'ninkine göre olsun müsaade olunmuştur. Herkesin kendi şeyine göre okunmasına müziğe. <gülüyor> <gülüyor> Ve o andaki o bölgedeki insanların konuşma tarzları üzere yedi tarzda telaffuzla, iraz ile okuyabilirsiniz. فَاَيَّمَا تَرَعْتُمْ اَسَبْتُمْ Hangi şive ile okursanız isabet etmişsiniz. Hata yok. Ziyan etme. Uygundur. وَلَا تُمَارُوْ Kur'an-ı Kerim'de münakaşa açmayın. Neden? Kur'an-ı Kerim'de münakaşa iki ihtimal var. Ya haklısın sen ya karşı taraf haklı, ya haksız. Şimdi kişi böyle iddiaya bildirirsen, konuşurken, sen hatanda ısrar edersen Allah'ın kelamı üzerinde hatalı bir şey ısrar ediyorsun, büyük günaha girersin. o karşı tarafı o büyük günaha sürüklemiş olursun. Milakaçlar açmazsın. Ancak Kuran-ı Kerim'de rasih olan yani derin ilmi olan insanlar, onlara sorarsın. diye onun hakemliğine razı olursun. Büyük alimlerin kavillerine, rivayetlerine uyarsın. Kendi reyiyle insanın Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkışması yarım yamalak Arapçasıyla olacak bir iş değildir. Yani Arap bile anlamaz. Güzel bir söz söylemiş bizim, bizim alimlerden birisi. Kur'an-ı Kerim Arapça değildir. Rabcadır diyor. Yani Allah kelamıdır, oyuncak değildir. Arapça bilen herkes anlayamaz. Çalışmak lazım, incelemek lazım, esbab-ı bilmek lazım, Arap lügatına vakıf olmak lazım, inceliklerini bilmek lazım. Şimdi, e, demişler ki, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Sana yakın gelinceye kadar Rabbuna ibadet eyle. Yakın ne demek? Bizim bildiğimiz manada yakın, Efendim, eşek etmeden sapasağlan, tereddütsüz inanmak demek. Yakın bu. Bu hususu yakinen biliyorum. Ne demek? Hiç tereddücüm yok, çok gerinden sapasağlan bir bilgiyle biliyorum, yakinen bilmek. E peki hatta yetkiyek el yakın, el yakın gelinceye kadar demek, elif mı? buradaki yakın ne demek? hiç şeksiz, şüphesiz bir hadise yok mu? Herkesin başına geleceğinde kim itiraz edebilir? Var. Ne? Ölüm. Araplar ölüm hiç şek şüphe götürmez bir hakikat olduğundan, herkes muhakkak öleceğinden, herkes o ikaseden içeceğinden ölüme de yakın adını vermişler. Onun için ölüm gelinceye kadar ibadet et, diyor bu ayet-i kerimede. Ben biraz imanın kuvvetleninceye kadar ibadet edeyim, ondan sonra bırakayım manasını, Allah küfre düşer. Ee, başka delilin var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'in öbür tarafında bir başka yerde de kafirler ahirette pişmanlıklarını beyan ediyorlar. Ah, ah. Nasihatleri dinlemedik, sözleri anlamadık, burnumuzun doğrusuna gittik efendim, hak yolda yürümedik yürümedik de hatta etanel yakîn. Nihayet biz böyle kafir kafir yaşarken bize ölüm gelir diyor. Bak orada kafirler için yakın geldi dediğine göre anlıyoruz ki iman değil bu. Ölümmüş. Bak orada da Allah delilini gösteriyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in başını sonunu, evvelki ahirini, öncekini sonrasını iyice bilen nasihini, mensuhunu bilen insanların anlayacağı şeyler. Yarım yamalak Arapça bilgisiyle küçücük birazcık İmam Hatip'te okumuş, birazcık Arabistan'da tahsil görmüş, yetmez, öbür, öbür geçse gene yetmez bu Kur'an-ı Kerim. Öyle bir e, kitaptır ki yanına yanaştıkça, anlama çalıştıkça derinleşir, derinleşir, derinleşir, insan gene aciz kalır. Denizler mürekkep olsa manalı müyazıma yetmez. E, bu kadar şeyi insan nasıl izah edecek? Onun için Bunda münakaşa etmeyin buyurmuş Peygamber Efendimiz, çok güzel. فَيِنَّ الْمِرَاءَ ف۪يهِ Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de münakaşa kafirliğe götürür insan. Kafir oluverir, Allah korusun. اِكْرَعُوا عَلَى مَنْ دَق۪يتُم مِنْ هُمَّتِي بَعْد۪ي اَسْسَلَامَ الْاَرْزَلَى فَالْاَرْزَلَى إِلَى min الْقِيَامَةِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in 3. hadisi şerifine geçtik. Bu hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki benim ümmetimden efendim <gülüyor> kime mülaki olursanız, kiminle karşılaşırsanız benden sonra imzadi, benden sonra badi, minyom benden sonra kime de şey yaparsanız Selam söyleyeyim, Peygamber Efendimiz bütün ümmetine, yaşayanlarına vazife vermiş, Selam söyleyin diyor, senden sonraki ümmetime diyor. her evvel, fel evvel, önceki, ondan sonra gelen, ondan sonra gelene, ondan sonra gelene, böyle önden öne, önden sonra selamı tebliğ etsin. Ve ne zamana kadar? İlahi kıyamet kıyamete kadar. Ve elhamdülillah Peygamber böyle selam müjdesine mazhar olmuş kimseleriz. Yani biz madem ümmetindeniz, bize de onun selamı, selam temennisi demek oluyor aynı zamanda. Selametlik temennisi demek oluyor, bize de ulaşmış oluyor. Allah-u Teala Hazretleri o selamın bereketiyle bizi dünyada ahirette her türlü maddi manevi ahiretten selamette eylesinler ikraû yâtil dördüncü hadis-i şerif yâtil suretiyle ilgili geldi bu hadis-i şerifin şeyinde e, senedindeki bir şahıslar bir törmez var ama hocamız başka deliller getirerek yâtil'in faziletine dair efendim e, başka hadislerde gelmiş şerhte onun için bu şeyi de okuyacağız ikraû yâtil Yasin'i okuyun. Fe inne fîhâ aşre berekâtın. Çünkü Yasin suresinde on bereket vardır. On esrar vardır, on bereket vardır. Ma kara'a aha câ'i'ûn illa şebia. Aş, onu okumaz, okursa muhakkak doyar. Yemek yemeden doyar yani. Manevi bir gıda olarak yemek yemeden doyar. Rema kara aha, arin ille kesa. Çıplak onu okumaz, okuyunca muhakkak iyidir. Allah ona onu örten. Rema kara aha, aldebu illa tezevec. Bekar okumaz, okuyunca illa evlenir. Rema kara aha, haifun. Korkan onu okumaz, illa emine. Okursan emniyette olur. Korkan. Mahkara ahah mahzunun illa feriha. Üzünlü bir kimse onu okumaz. Okuyunca mahkak feraha erer. Ve mahkara ahah müsahtir onu bir yolcu okumaz. Illa oine mahkak yardımcı olurlar olur. Okuyunca. Ala tedirih. seferin meşakkatlarına sıkıntılarına dertlerne. Ha sure'y maneviyata masal olur ve ma kara a reculun zannettehu zannet illa bijidah kendisinin bir malı hayvanı kaybolmuş olan bir insan bunu okumaz. illa okuyunca kaybettiğini bulur. Rama kuret ala min illa husfa anhu bir ölünün üzerine okunmaz okunduğu zaman o günahları varsa azabı varsa affolunur hafifletidir ve ma kara aha atşanı illa veriye susuz onu içerse suya susamış kimse içerse suya kanar ve ma kara aha maridu illa veriye bir hasta onu okumaz okursa hastalığından beraatte olur değil mi? Hz. Ali Efendimiz'den rivayet eylemiş. Demek ki Yasin suresinin fazaili arasında böyle esrarlı efendim, hususlar vardır. Ahmetik ve Hanbel Mâkir'in müyeserden rivayet etmiş ki Yasin suresini okuyor. İşte e, Yasin hakkında zaten ondan sonra bilhassa okumayı tavsiye etmişlerdir. Akrabun nasıl, akrabun nasi min derecetin <edek> nümüvedir en üst cihaade <barbecue> ve ehlül ilim. Lihenne ehlel cihaade hicahiduna ala ma caiz ve emma en üst ilim de enbiya. İbn Abbas radıyallahu rivayet diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki insanların peygamberlik derecesine mertebesi en yakın olanları ehl cihadi ve ehli i ilmi. Cihat ehlidir, ilim ehlidir. Yani insanların en yüksek derecede olanları kimlerdir? Allah'ın seçkin kulları olan misaletine masal olmuş olan peygamberler. Ama en yüksek derece onlar. Ondan sonra onların derecesine en yakın olan kimdir? Cihad ehlidir ve ilim ehlidir. Cihad ehli ne demek? Allah yolunda, Allah'ın dini için cihad yapan kimsedir. İlim ehli ne demek? Allah'ın emirlerini, yasaklarını bilen kimsedir. Bu ikisidir mertebesi en yüksek olanlar. لَيَمْنَ اَهْلَ الْجِحَادِ يُجَاهِدُونَ عَلَى مَا çünkü cihad etli o peygamberlerin getirmiş olduğu ahkâf üzerine cihad ederler. Onu yaymak için o uğurda çalışırlar, çarpışırlar. Onun için mertebeleri yüksek oluyor. Yine peygamberlere yardımcı olmuş oluyorlar onlar. Onların işini tamamlamış, yürütmüş oluyorlar. Allah da onların manevi mertebesini peygamberlere yakın ediyor. وَاَمَّا اَهْلِ الْاِلْمِ فَزَلَّهُ النَّاسَ عَلَى مَا جَعَدْ بِهِ الْاَنْبِيَاۜ e, i̇lim erbabı da insanları, peygamberlerin getirmiş olduğu hakikatlere kılavuz diyorlar. O hakikatleri onlara öğretiyorlar. Onun için yine peygamberlik vazifesine yardımcı olmaları dolayısıyla mertebeleri çok yüksek oluyor. O halde eğer Allah yolunda derece kazanmak istiyorsa mertebemizin hala olmasını ve cennette yüksek derecelere erişmemizi istiyorsak bu iki hasleti sıfatı kazanmaya çalışalım. Allah yolunda cihad edelim. Cihadsız olmaz. Cihad bu dinimizin efendim zirvesinin yani tepeti tepe gibi düşünürsek zirvesidir. En üst noktasıdır cihad. Zirvesi selamiydi. örgücünün tepe noktasıdır. Yani en önemli şeydir. Hepimizin ehli cihat olmamız gerekiyor. Allah'ın dinini yaymak için, Müslümanlığı müdafaa etmek için kafirlerle, din düşmanlarıyla cihat etmemiz lazım. Çok güzel tarif edilmiş cihat deniliyor ki insan ile İslam arasındaki malileri kaldırmak için yapılan mücadeleye cihat derler. Burada ben insanım, Allah'ın yaratmış olduğu mükemmes bir kul olarak duruyorum. Karşımda da gayem İslam duruyor. Araya maniler girmiş. Yıkar geçerim. Dinamit atarım. Vururum, kırarım, kazma vururum, şey yaparım. O manilerin hepsini aşarım. O gayeye ulaşacağım. İslam benim hedefim. Karşımda pırıl pırıl duruyor. Elmas gibi, pırlanta gibi. Beni kimse ondan ayıramaz. Kimse benim yolumu bağlayamaz. Kimse benim yolumu kesemez. Keserse ne olur? Şakaya gelmez vururum, kırarım, yeme geçerim oluyor. İşte cihat bu. İnsan ile İslam arasındaki manilerle yapılan mücadele. Mani ne olabilir? Taştan duvar mı? Keşke taştan duvar olsa. Yukarı geçersin. Ee, taştan duvar olur. Efendim bilmem, insanın dünya sevgisi olur, nefsi olur, şeytan olur, efendim menfaatleri olur, efendim Kötü dostlar, yakınlar, akrabalar olur, şunu olur, bunu olur. Her şey olabilir. Yani bazen insanın اِنَّ مِنْ اَزَّاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُولَنَكُمْ مَحْزَرُهُمْ ayet-i olduğu gibi bazen insanın evlatları arasında, ailesi arasında bile kendisinin ahiretini mahvedecek kimseler olur. Allah korusun, Allah o duruma düşünmesin, ne güzel elhamdülillah bizim babalarımız bize hak yola şey yaptılar o yolda yetiştirdiler ailelerimiz iyi olmayı teşvik ettiler ama insan eğer kafir bir anneden babadan aileden gelse bile gene İslam'ı bulacak Musa hazretlerine annesi çok zenginmiş Musa hazretleri de çok yakışıklı güzel bir delikanlı naz yapıyor oğlum İslam'dan dön, bak dönmezsem dönmezsen Müslümanlıktan efendim yemek yemeyeceğim bak bu ananın ölümüne sebep olur <gülüyor> anacım diyor sen bu akımdan vazgeç sen bin kere arasından bu İslam'ı bırakmam böyle şey yok ana hatırı baba hatırı şu vesaire yok İslam karşımda pırıl pırıl duruyor cennet, cemalullah, rızanla ben oraya erişeceğim hiçbir mani olmaz o, Düşman, kafir geliyor, Allah'a ibadet etme, pusat Bin tane canım olsa hepsini gene veririm diyor. Sen beni ateşe atmakla, kaynar yağın içine atıp da öldürmekle mi korkutmaya çalışıyorsun? Bin tane canım olsa keşke, bin, bin, her biriyle bir kere daha tedav olsan diyor, gene korkmam diyor. Öyle, öyle aşk ile insanın cihat ehli olması lazım. Bizde de bir hastalık var şu anda yani Türkiye bizim Müslümanlar da Türkiye dışındaki Müslümanlar da biz biraz şaşırmışız Kat bizi, Batı biraz bizi şaşırtmış dünya zevkleri, lezzetleri maddi hakimiyet dolayısıyla bize terkin ettiği Batılı şeyler efendim artistler, sinemalar radyolar, zevkler, televizyonlar eğlenceler, oyunlar dünyanın lezzetleri şeyleri karşımıza girmiş bize onların için böyle bir parmak balçalar gibi efendim bebeğin ağzına onların lezzetini biraz tattırmış şimdi kadın karşısında dayanamıyor dünyanın zevki karşısında dayanamıyor mevki karşısında dayanamıyor veyahut kafirlerin bir de ideolojik hücumları var o ideolojik fikri hücumları karşısında dayanamıyor sersemlemiş Müslümanlar asıl davasına bağlı değil candan bağlı değil bir yer dedim o söyledim size de söyleyeyim şimdi mecmuada yazmış ki efendim e, endülüs hükümdarı İspanya eskiden Müslümanları diye Fransa'ya kadar Kraliçe dağlarını aşmışlardı da Fransa'ya girmişlerdi Müslümanlar İspanya tamamen Müslüman diyarıydı ya o zaman üçüncü isham oranın halifesi genç alim bilgili akıllı etli bir kimseymiş evlenecek. Kelabı Allah olsun. Başka bir şey istemem demiş. Ben hafız olan bir kızla evleneceğim demiş hükümdar. Güzel olsun demiyor. Şunu demiyor. Bunu demiyor. Kimin hafız kızı varsa akşamleyin kapısının önüne bir pener asın. Kurtuba şehrinde akşamleyin sarayın adamları dolaşmışlar. 760 tane evde kandil asılı. Fener asılı. Bir küçük şehirde hükümdarla evlenecek yaşta 760 tane genç kız hafız. Çok büyük bir rakam. Ee, başa çıkamamışlar demişler ki biraz zorlaştıralım bu işi. Bir şart daha koymuşlar demişler ki çok oldu. Seçme zor olacak. İkinci bir şart koyuyoruz. İmam Malik yani Maliki Malik meselinden ya da meselenin imamı bir kitap yazmış Muvatta isminde. İmam Malik'in Muvatta isminde hadis kitabını de ezberebilecek namde. Hem Kur'anı ezberebilecek hem de o hadis kitabını ak kitabın fıkıh kitabını, kitabını ezbere bilecek i̇ki, iki şart var. O da büyük bir hadis kitabı. Kim bu şartlara sahipse onlar asıl fenerdir. Bu sebeple geceleyin gene dolaşmışlar. 500 tane evin kapısında yine fener asılı çıkmış. Güzel, çok mühim rakamlar bunlar. Demek ki Kurtuba gibi bir şehirde gelinlik kızlarda 500 tanesi hem Kur'an'ı ezberebiliyor hem İmam Malik'in hadis ve fıkıh kitabını ezberebiliyor. Çok güzel. Ama endülüs gene elden çıktı. Endülüs neden elden çıktı? Biz Balkanlardan niye geri çekildik? Kırım diye ve Müslüman diyar iken Ruslar eline geçti. Kafkasya tarih boyunca niye Müslüman ya huzurla düştü Türkistan hep Türklerin malıken niye Rusların eline geçti? Müslümanlık bir bütün. Bir emrini tutup bir emrini tutarsan olmaz. Namaz kıl, oruç tut, cihadı bırak. Olur mu? Olmaz. Cihadı da yapacağız. Hem cihadı yapacağız, hem namazı kılacağız, hem orucu tutacağız, hem ticaretimizi yapacağız. Her taraftan dört başı mamur yürüyecek Müslümanlık. Eğer cihad etmezsek eğer kafirlerin silahı kadar silah hazırlamazsak, onlar bir tank yapıyorsa biz ondan üstün tank yapmazsak, onlar efendim, ses hızından hızlı giden uçak yapıyorsa, biz ondan daha hızlı giden uçağı, daha üstün bir uçağı yapamazsak, dinen mesulüz, dünya bakımından değil. Dinen mesulüz. İşte onu ihmal ettiğimiz için bu duruma düştük. Ne kadar Müslüman var dünya üzerinde, İnanı cüfusun dörtte biri Müslümansıdır. Dokuz yüz milyar diyorlar, bir milyar diyorlar. Belki sayısı daha fazla. E bu kadar insan niye böyle her yerde mağdur, eziliyor? İyi Müslüman değil de ondan. İslam'ı tam tatbik etmiyor da ondan. İslam'ın yarısını tatbik ediyor, yarısını Bizim memleketin yüzde doksan Müslümanmış. Kim inanır? Gezlekalı bir şehrin. Hadi şehrini bıraktık şu caminin içindeki insanları bir ele bakalım, imtihandan geçin. Çok zor imtihanı o kazanmak, imtihana geldi mi iş? Çok şeyler çıkar. İslam'ı bilmez, adabı bilmez, takvayı bilmez, Allah'ın rızası, gazabı nerede bilmez. Filanca işte fazla para var ama haram koşar oraya gider. Camiye gelir, gider efendim en müsteşcen gazeteleri alıp okur. Ya haram, nasıl bakarsın o resimlere, nasıl alırsın onu eve? Cahillik yaygındır yani, İslam'ı tam bilmedikleri için biz zayıf duruma düşmüşüz. İslam'ın her şeyi... Ölüyken de cihad etti bu dedi. Nasıl dedim? İşte tabutuyla ta böyle sıra kadar geldi dedi. Yani vefat ettikten sonra da arkadaşlar onu sıra yakın bir yere kadar çarpışa çarpışa götürdüler orada düşmanı oyalarken kabri kazdılar göndüler üstünü belirsiz ettiler öyle geldi tabi kitabesinin şeyini koydular Fatih Sultan Mehmet zamanında Fatih'i İstanbul'a aldı tarih kitapları yazmış Ebu Eyyub evli ensari hazretleri buralarda bir yerde gömülür yok belli değil Akşemsettir hazretlerine yeri neresidir hocam diyor demiş ki şuan biraz oyalamış başka yerleri gezdirmiş o yeri biliyor kendisi ama işareti değiştirmiş başka bir yere koymuş Fatih meraklı insan ondan sonra hocam demiş iz kalmamış bir daha göster bakalım şurası mıydı demiş yanlış yer gösteriyor hayır orası değil şurası diyor tekrar o değiştirdiği yeri biliyor yani hayır şurası diyor birkaç defa böyle denedikten sonra orayı kazmışlar. İkâbesi çıkmış, kabri çıkmış. Ondan sonra Osmanlılar üstüne cami yapmışlar. Belgenin medarı, iftiharıdır. Sahabe-i Peygamber Efendimiz'in akrabası oluyor. Dayı, anne tarafından, dayılarından olmuş oluyor. Ve Peygamber Efendimiz'in mihmandarı, tancaksarı olmuş oluyor. Ve bir belgede sahabe kiram varsa, o belgenin cennete gideceklerinin önderidir o. Arkasına öteki belgenin ahalisin takar, o önde öyle gider. İstanbul'un medane iftiharı. işte öyle cihad etmişler, öyle çalışmışlar. Bu candan geçmeyince bu İslam yükselmez. İnsanın içinde cihad aşkı olmayınca, şehit olma şevki olmayınca münafıklıktan bir çeşit üzere öldürür insan. Aman ne şiş yansın, ne kebap yansın, ne rahatın bozulsun, ne ticaretim. Dükkanım da çalışsın, yazım da köşke gidebileyim. Efendim deniz kenarında da efendim deniz banyosu çok şifalı hocam. Efendim işte denizde böyle kebap gibi kavrulursan güneşin altında kışın nezle olmazsın hocam. Eee cehennemin ateşinde bile de kebap ne Ne tatilinden vazgeçer, ne plajından vazgeçer, ne köşkünden vazgeçer, ne ticaretinden vazgeçer, efendim ne alışkanlıklarından vazgeçer. Olmaz. Can sevmek ile müyesser olmaz cana. Can sevmek ile müyesser olmaz cana. Ya bundan ümit ya ama anlam kes. Can sevmekle sevgili ele girmez. Ya candan ümidini keseceksin ya sevgiliden. Eğer o, o yolu sevmişsen can da girecek, mal da girecek, hepsi feda olacak diyecek Müslüman, kamil Müslüman. Öyle Müslümanların omuzunda yükseldi İslam. Öyle Müslümanların omuzunda Avrupa'ya kadar gitti. Bu Anadolu'ya geldi. Bu Anadolu başka bir diyardı. Biz arkadaşlar idi. Bizim dedelerimizi aldı. Biz o imanı bıraktığımız için geriliyoruz. Gerilecek, gerilecek, gerilecek ne olacak bilmiyoruz. Allah bize imtihanımızı başarmak nasip etsin. Bu kötü durumdan kurtarsın. Cihad ehli olalım. E o, o zaman silah alayım ben gideyim makine kimyadan efendim 9 milimetrelik bir taba şey, tabanca alayım ruhsatlı efendim filan autifira alayım ne yaparsan yap yani cihat sadece silahla değil dille de olur İslam'ı yaymak için İslam'ı yaymak için çalışacaksın, ter de çalışmanın her çeşidiyle olur ailesinde de cihat olur insan hanıma karşı Çoluk çocuğuna karşı, efendim, konu komşuya karşı İslam'ı tanıtacak, uğraşacaksın. Canlılık emareti büyümektir. Eğer bizim Türkiye'de İslam büyüyorsan, İslam canlı. Büyümüyor, aynı kalıyor. Demek ki uyuşuk, demek ki öldü. Büyümüyor, hiç kıpırtı yok, emare yok. Bizim ailede eski hamam eski tarz. Demek ki senin sen hayat yok senin ailede Hocam bizim eskiden iyiydi, ah ah ailenin hali. Şimdi bu yeniler yetişti. Berbat evin hali. Televizyon, çaldı, türkü, eğlence, namaz yok, niyaz yok, sabahleyin hiç. Efendim ışıklar yanmaz. Horlu horlu leş gibi yatar. Ee, hayat yok. Ölmüş. Fırıl fırıl olacak. Değişecek. Yani İslam'ın geldiği yerde bir hareket başlayacak. Bir değişiklik başlayacak. Çocuklar değişecek. Çocuklar değişecek. Almanya'da bizim İnsan diye bir kardeşimiz vardı Çocuğunu Alman mektebine göndermiş Mecburi Efendim onlar da çocukları alıp Kiliseye götürüyorlar Bizim bu Türk işçesinin Çocuğunu da götürmüşler Açık kadar çocuk o ufacık tepecik bir şey Efendim dua ettiriyorlar Böyle kristiyan usulü Ellerini böyle yaptırıp Dua ettiriyorlar Bir dirsek vurmuş bizim küçük çocuk Yanındaki şeye Alman çocuğuna öyle dua edilmez demiş Böyle edeceksin demiş böyle edilesin demiş bizimki usulümüze göre e, sabah gelmiş de bir bakmış hem bu müslüman çocuk böyle dua ediyor kendi babasından şeyinden gördüğü gibi hem böyle bir Alman çocuk sonunda onu götürmemek zorunda kalmış ödeki çocukları da müslümanlaştırıyor diye küçücük çocuk ama ebzatlı <gülüyor> çocuk nasıl da ötekilerini öde ediyor öyle olmaz demiş öyle de ibadet edilmez. daha neler söylediyse işte. hocası bir şey söylese o üç şey söylüyormuş yani hocası bir tevkin yapmak istiyor çocuk kalkıp kaç şey söylüyormuş ee, susturuyormuş baba iyi yetiştirmiş Allah evlatlarımızı öyle iyi yetiştirmek hesabetsiz İslamiyet canlı olsun böyle pırıl pırıl parlasın evimizde hocamız rahmetullahi aleyh söylerdi ben camiye giderken bakardım derdim bir fakir arabacı vardı daha seher vaktinde evinin ışıkları pır pırıl yanıyor bütün ev halkı ayakta Hah, işte o, o ev O camiye giderken ışık yok camiden giderken ışık yok saat 10'a doğru bir kıpırtı başlar, perdeler açılma var. ölü o evdekilerin hepsi ölü işte orada da cihad olur. Türkiye'de de olur, Türkiye'nin dışında da olur, Avrupa'da da olur, Amerika'da da olur. Şimdi o adamlar bize misyoner gönderiyorlar, Hinduizm yapmak için. Bize kalkar gideriz Avrupa'ya, kalkar gideriz Amerika'ya İslam'ı öğretiriz. Bizim Pakistanlı kardeşlerimizden bir grup gitmiş Washington'a, başlamışlar camide böyle konuşma, otellerde dışarıya vermişler efendim oradan bir Amerikalı mühendis geçerken dinlemiş Hristiyanlık, Müslümanlık Hazreti İsa bilmem ne bazı sözler durmuş. Bakmış enteresan bir mevzu, yanaşmış. Bakmış dışarıdan dinlemek olmayacak. İçeri girmiş zaten kapılar açık konferans veriliyor. Dinlemiş dinlemiş o kadar güzel şeyler söylemişler ki konuşmacılar. Demiş doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. E peste, o zaman demiş sizin gibi düşünüyorum. Müslüman olma karar verdik demiş. Amerikanlı şey mühendis. Ne yapmam lazım kelime kelimeyi Şehadet getirdirsin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <gülüyor> Ondan sonra bir de kusur abdesti alasın. Üstünde cünüklü falan varsa kusur abdesti alırsın. E demiş siz kelimeyi i benim kalbimi yıkadınız. Ben de eve gideyim vücudumu yıkayım demiş. Gitmiş yıkamış. Buçuk akrese almış gelmiş tamam Müslüman oldu ne yapacak sakal bırakmış Pakistanlar gibi girmiş onların yanında katılmış onlarla beraber o şehir bu şehir dolaşıp Amerika'da İslamı tebliğ etmişler ondan sonra kalkmışlar gelmişler Orta Doğuya Lübnan Küveyt Katar Efendim Bahreyn Suudi Arabistan Irak İran böyle dolaşmışlar hac mevsimi gelmiş hac etmiş Amerikalı ötekilerle beraber. Onlarla beraber hadi gitmiş Pakistan'a oradan Hindistan'a geçmiş büyük camiinde toplanmış herkes 80-90 bin kişi toplanıyormuş yani dünya her yerinden gelen insanlar toplanıyormuş herkese söz veriyorlarmış günlerce sürüyormuş herkes yiyeceğini, çayını, çaydanlığını filan alıp geliyormuş orada hava müsait örtüsünü yağıyormuş. Öyle günlerce tatlı tatlı hatıralar anlatılıyormuş, şeyler sürüyormuş toplantı. Amerikalıya da sıra gelmiş. Demiş ki ey Pakistanlılar Allah sizden razı olsun. İslam'ı tebliğ etmek için Amerika'ya kadar geldiniz, beni Müslüman ettiniz, size minnettarım demiş, benim ebedi hayatımı kurtardınız, efendim hak yolu öğrettiniz, sizlere çok teşekkür ederim ama demiş, Ahirette gene iki elim iki yakanızda olacak. Şaşırmışlar tabii, hem teşekkür ediyor hem yakamızı bırakmıyor. Evet demiş, neden dört sene önce gelmediniz? Dört sene önce gelseydiniz o zaman benim anam sağdı, pis bir batıl akide üzere öldü, onun hesabını sizden soracağım demiş. On sene önce gelseydiniz o zaman da babam sağdı demiş. Onlar da ben ikna ederdim. Bu bilgiler bana gelseydi, onları da ikna ederdim. Onun da hesabını soracağım demiş. Bak, durduğumuz yerden ne bebeler alıyoruz? Çalışacağız. Bizim kardeşlerimiz Almanya'ya, şeye gittiler, para kazanmaya gittiler. Eğer Müslüman değilse, orada para kazanmak ne? Paralarını bira, bira harcadılar. Halbuki İslamı tebliğ etseydik, güzel ahlakla, güzel adadla. Almanların çoğu hazırmış yani şey olma, Müslüman olma hazırmış öyle diyorlar. İlk önce çok heves etmişler, kitaplarda okudukları Osmanlılar geliyor diye. Sonra bakmışlar ki Ayyaş kanlış, önemli her şeyi çarpık, eğri ve insanlar demişler bırakmışlar. Bak onların Müslüman olmasına da mani oldu bunların kötü halleri. Onun için hem cihat edeceğiz, çalışacağız. Hem de ilim sahibi olacağız. Bak, ilim sahibinin de mertebesi peygamberlerin mertebesine yakın oluyor. Bu hadisi hiç unutmayın. İnsanların, peygamberlerin derecesine en yakın olanları cihat ehlidir, ilim ehlidir. Çünkü cihat ehli peygamberlerin getirmiş olduğu hakikatler uğrunda çarpışıyorlar. Çünkü ilim ehli de peygamberlerin getirmiş olduğu hakikatleri yeryüzüne yayıyorlar. Bilim ehli cihat ehlinden olacağız hepimiz. Gücümüzün yettiğince evimizde, semtimizde çalışacağız. Şu Türkiye'nin çevresi değişecek, mahallelerimizin çevresi değişecek. Ev ev tanıdığımız insanlara gideceğiz, İslam'ı tebliğ edeceğiz. Kardeşim yaptığın doğru değil, uyan diyeceğiz. Uyuyorsun bak bu halde gidersen haram olur diyeceğiz. Gelelim öbür hadisi şerife. فَكُونُ الْعَبْضُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا كَانَ Hazreti Hazife Ayşe Validemiz'den ve İbn-i Mesut radiyallahu anh'ıma rivayet edilmiş. İnsan Allah'a en, en yakın olduğu zaman ne zamandır? Kulun Allahu u Teala Hazretlerine en yakın olduğu zaman secdede olduğu zamandır. Secde ediyoruz ya. İşte o zaman Allahü Teala Hazretlerine en yakın haldeyiz. Neden? O bir derin manası var da onun için. Çünkü bizim bizim bu başımız eğilmez de kimsenin önünde. Hele ben bu yüzümü topraklara mı koyardım? Ama Rabbimin huzurundayım. Ya Rabbi ben senin kulunum, kölenim. Her şeyim senden. Senin dergahı izinde, huzuru ağalinde bak kıymetli ağızdan olan alnımı şerefimi temsil eden yüzümü toprağa koyuyorum yere koyuyorum tevazuun zirvesi oluyor evet yere eğilmiş ama vada, o secde hali en yüksek hali oluyor insanın en yüksek hali en yakın hali oluyor Allah'a onun için secdeye edeceğiz ne yapacağız, yapacağız? secdeye çok dua edeceğiz. dua ederken Sezde edin öyle dua edin. En yakın hali der insanın, Sezde yaparsınız. Aman ya Rabbi, Aman ya Rabbi, Aman ya Rabbi. Ne diyeceksiniz, ne isteyeceksiniz gözyaşıyla yaşıyla isteyin. Nitekim ki hadis-i şerifin bazısında o rivayet de var, e, tavsiye etmiş Peygamberimiz vecafî <gülüyor> rivayetin <gülüyor> festi edufî hibit dua. Madem ki kul Secdedeyken Rabbine en yakın oluyor, o halde gayret edin cehdedin duaya, secdede duaya cehdedin diyor. Yani namazdayken secdede ne bellidir. Namazdan sonra, hayır zaman, secdeye kapanırsınız, orada çalışırsınız, cehdedersiniz, istersiniz Mevla'dan hayırları. İnsanın kendisine istediği ya verilir ya verilmez. <gülüyor> ama kardeşine istediğini Allah verecek vaat etmiş onun için hem kendinize isteyin hem yakınlarınızda kardeşlerinizde isteyin kardeşin kardeşe yaptığı gıyabında yaptığı dua reddolmaz siz bizi duadan unutmayın biz sizi unutmayalım inşallah diğer bir hadis-i şerifi de okuyuvereyim de herhalde vakit tamam oldu burada bırakalım akrabu ma yekûnur rabb cevfil zeydel ahiri ve in istatâta en tekûne mimmen yevkûr illâhe fî tilke saati fekûn. Bu hadis-i şerif Tirmizi rivayet etmiş. Hasan ve Sahih demiştir. Efendim, Ebu Ümame Hazretlerinden ve Amr-ı ve Abese'den rivayet edilmiş. Bu ki bu hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz Rabb u Allah-u Teala'nın Rabbimiz'in kula en yakın olduğu zaman gecenin son içidir. Yani gecenin içindir, son zamanıdır. Gecenin son kısmıdır. Cevfilley gecenin içi demek. Cevfilleyl-i Ahir gecenin içinin son kısımları. Neresi oluyor bu? Bimsak saatine yakın kısmı oluyor. Gecenin başlangıcı ne zamandır? Şimdi mesela liseli talebeye, ortaokullu talebeye sorsak, güneş battığı zaman gece başlar der. Güneş doğduğu zaman gece biter diye düşünür. Öyle değil. Bizim İslam şeriatında gecenin efendim, bittiği saat ne zaman? İmsak kesildiği zaman. E daha biraz karanlık olsun karanlık ama doğudan aydınlanma başladı ufuk. Fecir attı. İşte ondan sonra hatta damatlayın fecir diye de geçiyor ya Kadir suresinde hatta damatlayın fecir. Fecirin doğuşuna kadardır. Bütün bu hayırlar, bereketler Kadir gecesinde diye bildiriyor ya işte gecenin son kısmı şeydir. O sahur vaktidir. İmsak. Kaçtan oluyor? 5'i 24 gece imsak kesiliyor. Tamam. Gece o zaman bitiyor. Demek ki gecenin son, gecenin içinin son kısımları neresi oluyor? Demek ki 4 oluyor. Bugünkü güne göre, Türk Arkarı'ya göre. Efendim 5'i 24 gece imsak kesildiğine göre. Demek ki üç buçuktan 4'ten başlıyor beş buçuğa kadar. O ara. Bu vakitte kula, arab, kula yakın olur diyor. Yani Rabb'in, Allahu Zahra Hazretleri'nin kula yakın olduğu zaman. Bundan ne murat edilmiş? Bu sözler ne kastediliyor Allah her yerde hazır ve nazır değil mi? Amenna Allah'a Ayet ile sabit. Ve huve makum eyle Her nerede olursanız olun Allah sizinledir. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ رَجْهُ اللّٰهِ Yediniz ve nereye dönseniz Rabbinizin reçhi oradadır. Her zaman, her yerde hazır ve nazır. Peki niye böyle dedi hadis-i şerifte? Duaya icabet sizin dualarınızı kabul etmesi bakımından en uygun saat demek bu. Yani insanın dua edip de duasını Rabbının kabul etmesine kabulün en uygun olduğu çok muhtemel olduğu zaman demek. bu saatte, bu vakitlerde Allah'ın zikredicilerden olmaya gücün yeterse pekül Allah'ın zikredicilerden ol. Demek ki. Eğer ben Allah'ın sevabını isteyen, dualarımın kabulünü isteyen, Allah'ın beni sevmesini isteyen bir kimse desem, nasıl yapacağım programımı? Gecenin son bölüğünde uyanıp olmak tarzında yapacağım programımı. E, gecenin son bölüğünde, e, erkenden kalkarsam uykum yetmez. Erken yat. Erken yatsana. E, televizyon var, program var, bilmem uzay yolu var bilmem şu program e, olmaz ki dünya ile ahiret bir arada ya onu tercih edeceksin keyfi zevki ya da sevabı Allah insanı hep keyiflere zıt şeylerle imtihan eder keyfinden, zevkinden, nefsinden bakalım ne kadar fedakarlık yapacak bu kulum diye öyle imtihan eder sen yatsı namazını kıldın mı git yat hemen ya. Yatsı yıkıldın, evet git, yaz. Ondan sonra zaten dört oldu mu, uygun, alırsın uykunu, rahat kalkarsın. Ama 12'ye kadar, bire kadar, ikiye kadar giderse, ayakta dolaşmak, gezmen, eğlenmen, ikide e, yattığın zaman, değil dört buçukta, beşte kalkıp da bu güzel vakitlerden istifade etmek, sabah namazda bile kalkamaz. Sabah namazda gider, Güneş de üstüne doğar. Saat sekiz de olur, dokuz da olur, on da olur. Gözlerin çapaklanır, bir halin bir acayip olur. Kalkamakızsınlar. Neden? Şeytan senin kulağına işedi. Öyle manevi şey oluyor. Öyle bildiriliyor. Senin adı alanına düğün bağladı. Gözün ondan açılmıyor. Kulağın ondan çalışmıyor. Ne zili duyarsın, ne ezanı duyarsın, ne başka şeyi duyarsın. Onun için...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 Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayın Mevlam seni. Nasıl şey şey yapmış? O seher vakitleri aşıkların uyanık olduğu zamandır. O zaman bir manevi pazar kurulur. O bir alışveriş, bir manevi ticaret, bir güzel hal. Sen sabah kalkıyorsun pazar kalkmış kağıtlar, çöpler, kasalar, şeyler, bomboş pazar yeri. Neden? Geç kaldın hemşerim, pazar kuruldu, alınanlar alındı, satılanlar satıldı, pazar bitti. Eğer pazarın geçmesini istemiyorsan saatini oruçla kalkacakmış gibi imsat vaktinde sahur vaktime göre ayarlayıp kaldıracaksın. İşte o zaman açacaksın ellerini Allah'a dua edeceksin. Estağfurullah diyeceksin. Vel müstavfirine bil esrarı. Eline tesbih alacaksın, Allah diyeceksin, La ilahe illallah diyeceksin. Boynunu bükeceksin, seccadeye oturacaksın, inci gibi yaşları gözünden dökeceksin. Aman yarabbim ben, ben çok kötü bir kulum yarabbim. Sen bana gece gündüz ikramda bulunuyorsun, bir türlü adam olmadım. Hep günahlarla geçiyor vaktim, hep isyanda geçiyor vaktim. Benim halim ne olacak, benim bu hastalığımı kim tedavi edecek yarabbim. Ben ne zaman düzeleceğim Ya Rabbi? Ben ne zaman adam olacağım Ya Rabbi? Ben ne zaman senin istediğin gibi hat, hadis, öyle iyi kul olacağım Ya Rabbi? Benim senden gayri çarem yok Ya Rabbi. Bıktım bu nefsin elinden. Bu şeytana oyuncak oldum Ya Rabbi, rezil oldum Ya Rabbi. Beni bunlardan kurtar diyeceksin, yalvaracaksın. Başka çağrı İşte, işte hayırların başı o. Nasıl olduğunu anlayamazsın. Allah Allah! Dün gece öyle kalktım, Bugün bir başka hal, işlerimde bir hayır, bir bereket, kendimde bir güzellik, işte öyle olur. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Allah'ın Teala Hazretlerinin rahmet parmaklarındadır işler. Şöyle çeviriverip döner. Nasıl isterse öyle yapar. Onun için, bu işte aşıklığın, Allah'ın has kulu olmanın, sevgili kulu olmanın yoludur, işaretidir. Allah bizi, Allah bizi, Rabb'ını sever. Bu da sevdiği kuladır. Yuhub bunun ve Yuhub bunun sırrına masar eder. Fatiha-i Şerife maharet ederim.